Günaydın, Bir Dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın, Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap. Her şey yolundaymış gibi devam ediyor. Ee, bugün iki e, kitaptan bahsedeceğim. Ee, bir dizi bu. İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlandı. Yazarı Anna Kemp. Anna Kemp'i e, aslında resimli kitaplarından Türkiye'de tanıyoruz zaten. Gergedanlar Krep, krep Yemez, Yemez ve Köpekler Bale Yapmaz evet. adlı kitaplarından. Ee, Anla Kempi tanıyoruz. Bunlarsa roman ee, oldukça da uzun romanlar, eğlenceli de romanlar. Ee, kitap Fantastic Franky e, dizinin adı. İlk kitabın adı Beyin Boşaltma Makinesi. <gülüyor> o da i̇kinci çok güzel. Evet, evet, ikinci kitabın adı Büyük Beyin Soygunu ee, adını taşıyor bu kitapta. Ee, kitapları resimleyen Alex T. Smith ee, çeviren de Bülent O Doğan. Ee, şimdi kitaplar ile ilgili önce şunu söylemek istiyorum bu kitaplar hani kapağına falan bakınca e, hemen şunu görüyorsun yani piyasada e, hani artık bir tarz olarak görmeye alışık olduğumuz işte okulda geçen bir macera hemen anlayabiliyorsun yani böyle bir şeyler olduğunu işte bir hani bir grup çocuğun bir grup çocuğun başrolde, bir grup çocuğun başrolde olduğu filan hani bunları anlamak hemen kapaktan <gülüyor> mümkün e, aynı zamanda tabii şu şu şey var ya bizim e, memlekette hani böyle bir enteresan bir tavır var ya. Ee, hani hafif buluyoruz ya çocuklar için yapılan bazı kitapları ve hani okumalarının gerçekten hani zaman maharbi boşa zaman harcı yok çocuklar yani bu kitaplarla falan Hı -hı. gibi bir tavır var ya. Ee, belki o hissi bile verebilir. Yani işte Saftiric Greek için bu çok söyleniyor ee, Tom Gates için söyleniyor hani kaptan düşüktü onun için söyleniyor falan. Hep evet, en bir... sevdiklerimi sayıyorsun. Evet benim de öyle. <gülüyor> Şimdi bu Fantastic Frank'i de en sevdiklerim arasında artık. O yüzden zaten böyle anlatıyorum yani e, yetişkin bakış açısı hani o tuhaf işte zorlama evet. bir bakış açısı var ya hani oralarda bile değerlendirebilirsin belki kitabın kapağına bakıp hani bu şeyleri kullanıp. Ama kitapların içinde her bir cildinde çok önemli gerçekten çok çok önemli dünyanın tamamı için çok önemli birer konu ele alınıyor aslında. Nedir? E, i̇lk kitap beyin boşaltma makinesi okulda geçiyor. Ee, hemen anlatarak, e, öyküyü de anlatarak e, vereyim konuyu. Hı hı. Ee, Frankie Levitt bir e, işte zengin bir ailenin çocuğu. Ee, babası Bay Leavitt ve annesi Bayan Hani Bayan Bile mesela işte veli toplantısı için yeni bir kürk mantığı alacak kadar züppe ve e, hani anladın Şu mı yani? İçeride reksimleri şey. de var. Tabii değil. tabii yani öyle bir tip. Ee, Bay Blewett de hani sadece şeye odaklı yani başarıya odaklı ama hani başarı dediğimiz şey onun için mesela söküp almak. Almak hmm. istediği her şeye sahip olmak. Hırs işte. yani. Tabii yani böyle bir rezil bir zihniyet tabii. Oysa Frankie yani son derece sıradan bir çocuk. Bildiğimiz çocuklar gibi bir çocuk. Ve mesela şöyle başlıyor kitap işte okuldan karnesi geliyor diyelim ki. Bakıyorlar F ha Frankie'nin F'si zaten bu falan diye yani hani felaket of. yani filan hani öyle bir bakış açısı oradan işte evinde bir babası hemen önlem almaya başlıyor. Bak o kadar tipik ebeveyn tavırları ki bunlar. Yani bunlar sanki karikatürmüş gibi düşünmeyin. Hepimiz kendimize bir dönüp bakalım yani. Hemen önlem almıyor. Çizgi romanlar, bilmem neler toparlanıyor, yakılıyor mesela. Tam tamam burası aşırı ama hani böyle Hı. önlemler alınır ya hemen. Evet. Yani işte bilgisayar oyunu yok falan yani. Hani eee işte çocuğa mesela ansiklopedileri dayıyorlar. Olan. Yani hani bizim bu şeye benziyor ama çocuğum klasikleri okusun. Ondan sonra e, işte böyle bir e, ailenin içinde yaşıyor Franki Ve e, bir okula gidiyor tabii. E, fakat onu e, bu hani işte babası bunu çok hayalci çok bilmem ne bulduğu için e, yeni bir okula göndermek istiyor. Bu konuda çok ünlü bir okul var. Otlayanoğlu Koleji. Ooo <gülüyor> çok güzelmiş bu da. Evet ondan sonra Frankie'yi Otlayanoğlu Koleji'ne yazdırıyorlar. E, Ottleyanol Koleji'nin de başında bir e, doktor Gore diye bir e, adam var. Okulun yöneticisi o. E, Frank'in okulda e, tabi arkadaşları oluyor. Orada tanıştığı e, insanlar e, var. Bunlardan bir tanesi mesela Nate, en yakın arkadaşlarından bir tanesi. Diğeri Wesley. E, ondan sonra bu okulda tanıştığı Japon denilen kodadı Japon olan ve böyle hani e, Kafa hafif uçmuş. Yani böyle hani 5 dakika sonra öncesini hatırlamayan bir müstahhtem var. Eddie Edison. Bir de Frank'in evindeki ee, nasıl diyelim dadısı var. Alfonsi. Alfonsi'nin çok önemli bir karakter. Alfonsi'nin e, böyle işte motorla dolaşan 85 yaşında falan bir kadın. Ama hani böyle çopurla falan dolaşıyor. Tipi de Leyla Fonten'e e benziyor. E, evet <gülüyor> Leyla Fonten'le çok benziyorlar cin, birbirlerine. Cin, cin bir yaşlamada. E, e, ve çok şey tabii zehir gibi bir tip. Her şeyi tamir edebiliyor. Yani her şeyi tamir edebiliyor. Bilgisayar kullanmayı bilmiyor ama mesela falan hani böyle bir şey. Ve e, Alfonsi'nin daha sonra hani hikaye aktıkça öğren anlıyoruz ki ee, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız direnişinin en önemli karakterlerinden birisi ve kod Papillon kelebek ee, ondan sonra ve e, İkinci Dünya Savaşı sırasında e, tanıştığı bir İngiliz paraşütçü var. Bunun arka bahçesine paraşüt atıp bunun arka bahçesindeki ağaca takılmış ve o sırada SS'ler geldiğinde bir şekilde onu saklayıp kurtarmayı başarmış sonra evlenmişler. Hikayeler. ama sonra çok güzel. E, bu bir bilim adamı aynı zamanda e, bu İngiliz paraşütçü aslında bir bilim adamı savaştan sonra eczacı olarak daha doğrusu devam ediyor hayatında ve çok önemli buluşlar da yapabilen birisi fakat sırra kadem basıyor Alfonsi'nin geçmişinde de böyle bir şey var bunların hepsi önemli aslında evet. e, kitabın akışı için iki cilt içinde önemli konular yani bunlar böyle ayrıntılar Hı -hı. olunca mutlaka bir yerlerden Tabii, bağlanmayacaksa, niye? Tabii, bağlanmayacaksa niye anlatıyoruz ee, işte küçük lahanan falan diye konuşuyor tabii ve o Fransız e, şeyi aksanı var kitaptan hani bunu takip edebiliyoruz Türkçe çevrilirken de nah, ihmal edilmiş bir şey hı hı. değil ve işte böyle la falan diye konuşuyor ve aynı zamanda böyle bazı şeyleri yanlış söylüyor ee, bazı sözcükleri yanlış söylüyor onlar da Türkçe'ye aktarılmış ee, ve e, kitap boyunca Alphonse'nin de çok önemli etkileri var tabii ee, dediğim gibi okulda geçiyor. Hikaye. Şimdi onu soracaktım. Evet. Okulda bir şeyler olacak okulda muhtemelen. Okulda neler olacak? Yani asıl mesele okulda zaten. Şimdi burada Şu kitabın adı müdürü... beyin boşaltma makinesi. Hı. Bu beyin boşaltma makinesi dediğimiz şey Doktor Gor'un gizli projesi. <gülüyor> Okul müdürü değil mi? Onun evet. şimdi tipinden bu kitaptaki, belliydi zaten. <gülüyor> evet, bu kitaptaki temel e, mesele tüm dünyayı çok yakından ilgilendiren bir şey. Rezalet eğitim sistemi. Yani biz şunu çok yakından biliyoruz tabii. E, özellikle eğitim işte Türkiye'de yapıldığı gibi siyasete alet edilirse zaten rezilin de rezil evet. oluyor. Bunu zaten biliyoruz. Asla bir sistem olmaz. Asla bir şey olmuyor ama genelde dünya çapında e, ciddi bir problem var. O da e, başarıya odaklı ama başarıyı notla ölçen ve işte ne bileyim sanat derslerinin, ne bileyim çocukların kendilerini ifade etmelerine yarayacak derslerin, aşçılık derslerinin vs. daha geri planda kaldığı, Burs kazanmak için spor yapılan, hı hı. saçma sapan bir eğitim sistemi var. Bu dünyanın hani başka yerlerinde de o kadar farklı değil bu evet. anlamda. Ee, dolayısıyla eğitim sistemi üzerine giden bir hikaye var burada. Yani biz bu hikayeyi çok eğlenerek okuyoruz ve bize anlattığı şey bu. Hı hı. Bunun çok iyi bir formül olduğunu düşünüyorum. O yüzden kitabı da çok önemli. zaten. Bu ilk kitapta mı böyle, ikinci kitapta Şimdi da ilk aynı kitapta mesele eğitim devam ediyor İkinci kitapta Kahramanlar Değişmiyor. Hı hı yeni bazı e, karakterler ekleniyor. Ama ikinci kitaptaki mesele ise tüketim çılgınlığı hı hı. oyuncaklar üzerinden anlatılıyor. E çok, e, Ve köle işçi çocuklar. O, bak bir çocuk bunda. Kitabında... yani bunu anlatmak kolay evet. değil. Ve burada e, bu iki kitapta bunlara yani hem çocukların ilk kitapta ezbere mahkum edilmesi hatta bunun için de beyin boşaltma makinesi Dr. Gore denilen Sahte bilim adamının, bayağı sahtekar bir bilim adamının, hani hile ya da çok karışmış bir tip ve kötü bir tip yani. Onun ürettiği tamamen ebeveynlerin çocuklardan beklentilerini karşılamak üzere beyinlerinin yeniden biçimlendirilmesine yarayan bir makine aslında. Bugün ee, satışa çıksa eminim ki Allah yüzlerce binlerce insan olur. Çok satar, Tabii, çok, satar olur. çok satar yani ve bütün çocuklar klasikleri oku emin olun yani. Ondan sonra... Ee, bu öyle bir e, makineden bahsediyoruz birinci kitapta ve hani, eğitim sistemini oralardan gidiyor. Bir, tabii bunun işte sunumunu yapacak bütün hazırlıklarını yapıyor ve bütün okulu doktor Gore aynı zamanda e, deney alanı olarak kullanıyor. Yani bütün çocuklar onun deney fareleri aslında. Bu arada tabii karakterlerden bir de Fanfan adlı bir fare. Ee, onun da başka <gülüyor> önemli özellikleri çıkıyor daha sonra ortaya. Bir de Kolet var. O da Alphonse'nin köpeği ki o da önemli bir karakter esasen. Kanlı Türkese. Evet küçük köpeklerden ama <gülüyor> kaniş mi bilmiyorum yani <gülüyor> evet. tabi bir kaniş resimdeki tabi resimdeki kanişe, kanişe benziyor. Resimler ee, çok güzel bu arada çok eğlenceli görünüyor. Yani evet kitabın resimleri de çok güzel ve çok güzel e bağlanıyor hep konular birbirine resimler aracılığıyla da. Şimdi bu çok tatlı bir macera çok eğlenceli bir macera zaten Alfonsi'nin icatları yaptıkları ettikleri çok önemli. İkinci kitaptan da biraz bahsedeyim. Evet onu da e merak e ettim. 2. kitap işte okul bu ilk kitabın sonunda okulu doktor Gordon kurtuluyor kurtarıyorlar. Başbakan falan geliyor. İngiltere'deyiz. İşte hani onun da böyle e, bir e, şahit olduğu bazı durumlar falan filan. Sonra okul de, hayatı devam ediyor ikinci kitapta. Ama bu sefer e, yaşadıkları yere bir hani oraya açılması hiç de makul olmayan bir oyuncak mağazası açılıyor. Yani dünyanın çok önemli markalarından birisi yani niye oraya açılıyor? eee diye bir kafalarına da takılmıyor değil. Ve bütün çocuklarda bir e, animatron çılgınlığı başlıyor. Animatron da ne? Animatron diye bir oyuncak var. İşte bunun tavşan şekli var bilmem ne. de çok istiyor ama bu arada ilk kitabın sonunda Franky çok zengin bir ailenin çocuğuydu ya. Hı hı. Annesi babası da tutuklandığı için o okuldaki şeyler yüzünden. Aa. Tabii ondan sonra Franky artık Alfonsi'nde yaşıyor ve Alfonsi'nin bu arada tabii onunla ilgili bari bunu söylemeyeyim. Kitaplı her şeyin ele vermeyeyim. Alfonsi'nin ve biriyle birlikte yaşıyor artık. Dolayısıyla aslında para pulları yok. Zaten iPhone 7 falan hiç öyle parayla pulla işi olan bir insan değil. Mesela ihtiyacı olan her şeyi çöpten bulup tamir edip kullanabiliyor. Ee, ama bu arada okula işte bir çocuk geliyor e, Tim'i. O çocuğun da önemli özelliği herkesin hastası olduğu oyuncaklardan düzinelercesine sahip olması. Ve sadece o oyuncaktan sahip olan çocuk sahip olan çocuklarla arkadaşlık geliyor. Ve bir tek Frankie dışarıda kalıyor. Bu arada şanssızlık eseri Neat ve Wesley'ye en yakın arkadaşları bir şekilde ondan uzaktalar. Hı hı. Hani böyle bir zorbalık hikayesi var, ee, bir sürü bir şey tüketim çılgınlığı içinde, yani bir şeyin moda haline getirilerek, yani moda üzerinden yapılan zorbalık hı hı. ki çok güçlü bir zorbalık evet. türü. Ee, bu oyuncak sektörü, oyuncak sanayisiyle mesela şöyle çok güzel sahneler var yani bu kitapta da. Ee, oyuncak bir oyuncak mağazası düşün, inanılmaz eğlenceli, çok renkli, cıvıl cıvıl bir oyuncak mağazası. Arkadaki ofis bölümlerine bir geçiyorsun işte e, halı fleks kaplı, nikelaj ya kravatlı adamlar höm, höm, höm, falan diye. Hı -hı. Hani gerçekler orada ortaya çıkıyor evet. ee, bir yandan. Yani bu çocuğun cebindeki 10 kuruşu nasıl alırız diye düşünen adamlar sürüsü yani. Hı -hı. hani oradaki Ve onun üzerinden ilerleyen bir macera. O macerada da çocukların yine bir şekilde beynini boşaltmaya çalışılıyor. Hı -hı. Ve tamamen reklam sektörünü yani yepyeni bir reklam yöntemi icat ediliyor burada da. Çocukların beyinleri süzülüyor bütün e, istekleri arzuları falan filan ya, bütün hayallerine ve anılarına marka takılıyor mesela Oo. falan gibi Ya aslında bunlar olmayan şeyler değil evet. bu şekilde olmuyor sadece evet, yani güzelmiş bu ha. Fantastic Frank'i ilk basıldığında Tayga yeni doğmuştu galiba o sıralarda evet, bu ben hep okumak için bir kenarda tuttum bir 2012'de İş Bankası'nda yayınakları, 2013 Ocağı'nda... İşte basılı. olmadan hemen önce. O, o zamandan beri okurum diye bir kenarda tutuyordum. Yine sana kaptırmış ha, oldum. Evet. İkinci <gülüyor> kitap da Eylül 2015'te evet, çıkmış. Devamı var mı peki ee, biliyor musun? Yani bilmiyorum. Umarım vardır. Ve umarım bu şekildedir. Yani Anna Kemp'i, hani biz resimli kitaplarını zaten çok sevmiştik ama evet. e, hiç yabana atılmayacak bir e, çocuk romanı yazarıyım. <gülüyor> Ve çok önemli konulara değiniyor bu kitaplar. Yani bu kitaplar üzerinden paylaşmanın çok zor olduğu konuları, çocuklara evet. anlatma lafla anlatamayız bunları yani. Ya ne yapayım filan der mesela hani haklıdır da yani ne yapsın çünkü hakikaten. Evet. Ama bu kitaplarda karşısında böyle eserlerde karşısına çıkması başka bir etki evet. yaratacaktır. O yüzden fantastik Franki dizisi İş Bankası yayınlarından çıkan e, bence çok önemli. Anna Camp'in yazdığı e, ve... E, Hadi yerini Teresa Mörfin resimlemiş ikinci hı hı. kitabı. Bülent Oğduanın çevirdiği kitaplar. Biz bu kitapları arman etmek istiyoruz. Evet. Band kaydını bir dolapkitap.com'da yayınlayacağız. E, band kaydının altındaki yorum bölümüne yorumunuzu bırakırsanız çekilişe katılabilirsiniz yayınladığımız zaman. Evet, e, okul macerası deyince aklıma Saftedik Grek geldi. Saftedik Grek e, filminden Rodrick kuralları filminden e, Jump in the Line D Town remixini çalıyoruz şimdi.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 4.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Gaston Bir Karışıklık Hikayesi ile devam ediyor. Olur. Karışıklık hikayelerini her zaman severiz. Evet. Pearson'dan çıkmış bir resimli kitap Kelly Di Puccio yazmış. Christian Robinson resimlemiş. Ee, Türkçesi de hemen söylüyorum. Melike Hendek'e ait. Ee, Gaston bir köpek. Bir yavru köpek. Ee, bayan Süslü Kaniş'in yavrularından biri. Bayan süslük kaniş hemen e, herkesin hayalinde bir kaniş imgesi yaratılmıştır hemen oluyor, an. Evet, evet an. Yani. Bembeyaz tüylü kabarık tüyleri var. Kafasının kenarında da bir pembe kurdelesi var. <gülüyor> ee, hanım hanımcık bir kaniş. Üç tane de kendisini tıpatıp benzeyen yavrusu var. Ama bir de dördüncüsü var Gaston. Ee, diğer yavrular Fifi, Fofo ve Olala. <gülüyor> ee, ve Gaston. Gaston diğerlerine benzemiyor ve yavrular büyürken o büyüme sürecinde de Gaston'un diğerlerine gerçekten hal ve gidişat olarak hiç benzemediğini sık sık görüyoruz. Şu resme bakarak ebat olarak da hayli farklı olduğunu mu düşünmeniz? Evet diğerlerinden büyük bayan süstü kaniş yavrularına bakıyor. İşte üçü çay fincanı kadar. Böyle diyor. <gülüyor> Tam da olması gerektiği gibi. Sonra bir de Gaston'a bakıyor. O biraz büyük. Sanki Demlik. büyümüş büyümüş de çaydanlık kadar olmuş gibi. Yan yana böyle karşısına dizmiş seyrediyor çocuklarını ve bayan süslü kaniş için yavruları terbiyeli ve kibar büyütülüyorlar. Öyle olmalarını istiyor işte İşte suyu kibarca yudumluyorlar. İşte diğer üçü ee, ne güzel. Aferin çok güzel. Ona şınıp diye, diye yalarken <gülüyor> e, Gaston şlark şlark şlark diye saça saça döke saçı diyor. Hmm, ne devam diyor anneleri. İşte diğerleri hev hev hev diye nazikçe avlarken ho ho ho diyor Gaston e, ortalığı inletiyor. Ve zarif yürümeleri gerekirken parmak ucunda böyle tit tit diye Gaston pataküte yürüyor. Ama bu bir aile sonuçta anneleri bütün yavrularından memnundu. her Yani Gaston ne yaparsa yapsın ondan da memnun ve daha iyi olabilir diye sürekli çabalıyor öyle görünüyor en azından. Bir gün yavrularını alıp parka gidiyor ve bayan sarı fularlı buldok ve yavrularıyla karşılaşıyorlar. İki aile birbirlerine bakıyor işte onlarda da dört yavru var. Rokoriki, Bobo annelerine benziyor birer buldok. Bir de Lili var. Gayet kaniş gibi bir köpek. Sonra e, bir süre biraz vakit geçirdikten sonra anlıyorlar ki e, bir, bu işte bir tuhaflık var. Anneler işte galiba ha, yavrular hastanede karışmış diyorlar. Evet. Ne yapacağız evet. şimdi? E, en iyisi Gaston'la Lili'ye bırakalım bu kararı diyorlar. Ve e, Gaston e, bayan sarı fularla buldokla gidiyor. Lili de e, bayan süslü kanişle gidiyor. Ama e, bu sefer ilk başta evde gördüğümüz durumların tersi yaşanmaya başlıyor. Gaston diğerlerinin yanında çok kibar. Hayal <gülüyor> ya gerçekten karışık bir Ama hikayeymiş bu. Arada. Lili de e, kanişlerin yanında işte e, gürültücü, işte hiç zarif değil, kibar değil. E, ortalığı dağıtıyor, işte evdeki yastıkları yırtıyor, pembeden nefret ediyor. E, Gaston da işte kitap okuyup, fincanları çay içip işte diğerleri gibi ortalığı dağıtarak oynamaktan hiç hoşlanmıyor. Sonunda e, uyum sağlayamıyor. İşte anneler de bu sefer yavrularını özlemeye başlıyor. Ve ertesi gün koşa koşa <gülüyor> bayan süsli zarifçe yürümeyi bir kenara bırakıyor. <gülüyor> yavrularıyla aceleyle parka koşuyor ve ee, aynı şekilde bayan sarı buldok ve yavruların da gelmiş olduğunu görüyor ve çocuklar e, Gaston velili hemen yer değiştiriyorlar. Şimdi artık her şey doğru görünüyordu diyor. Ve bundan sonra işte iki aile e, çok yakın dost oluyor ve yavrular bir biçimde yani birlikte <gülüyor> ay, yani başlangıçtaki düzene geri dönerek ama yeni meziyetler kazanarak Hayatlarına devam ediyorlar işte. Buldoklar diğerlerine daha bıçkınlık öğretecek <gülüyor> kanişlerde işlerde buldokları kumarlı <gülüyor> Yani karşılıklı güzel bir alışverişine noktalanıyor. Ben ilk okudumda biraz şaşırdım. Çünkü çocukların değiş tokuş edilmesi yani köpek yavrularını değiş tokuş edilmesi fikri beni biraz dehşete Zor düşündüm geldi, evet, sonra böyle bir şey niye anlatılır diye onu düşündüm sonra işte evlat edinme koruyucu aile ya da işte ailenin ne demek olduğu yani doğduğumuz yerde mi aile oluruz yoksa bir şeyleri paylaşarak birlikte ortaklaşa bir şeyler sürdürerek de aile, olur yani miyiz? aile anne, baba olurdu midir? Midir? Evet. yani bunları düşündüm ve böyle konuları çocuklara anlatmak da her zaman kolay olmuyor. Ama işte bu kitapta çok güzelmiş. Evet, yani böyle bu meseleleri çok çaktırmadan üstüne yani konuşturarak düşünme ezimin hazırlayarak. Evet. Bayağı karışık bir hikayeymiş ama gerçekten. Evet, çok değil. eğlenceli. Yani şey resimlerdeki o ayrıntılar çok eğlenceli. Davranışlar işte o düştüğü komik durumlar. Okurken eğleniyorsun yani bu sağladığı düşünme pratiği üzerine biraz daha durmak lazım evet. belki çünkü burada e, mesela geçenlerde bir, e, hani Türkçe bir kitap çıktı evet. onun hakkında Uğur da böceği... konuşmuştuk evet. bu, e, adını şimdi tam Uğur hatırlayamadım böceği şimdi üzgünüm ama Uğur Böceği kapını çalınca mıydı? Evet. Yani bir evlat edimi, koruyucu aile evet. hikayesiydi ki onu çok önemsemiştik bu da o anlamda tekrar tekrar hani dönüp dönüp konuşulması hakkında ve okunması gereken kitaplardan birisi olabilir gerçekten önemli ve hassas bir konu çünkü e, formülün çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani aslında e, bunu mesela e, kö bir köpek ailesi üzerinden anlatmak <gülüyor> çok iyi bir formül olmuş. Çünkü o zaman daha makul görüyoruz. Evet. E, köpeklerin de ya zaten kendi cinsi diye bakıyorsun evet, çünkü o fiziksel zaman. Fiziksel özellikler <gülüyor> üzerinden evet. de e, resimlerle de anlattığı için evet işte onu o görsellikle Karşılaştırmalı o, ya o dehşet ...kısmı orada bence çok güzel kırılıyor. Evet. Hem köpek ailesi olduğu için... ...hem resimli bir kitap olduğu evet. için. Onun da ayrıca önemli olduğunu evet. düşünüyorum. İyi bir formül evet. yani. Bir de sürpriz final var. Onu <gülüyor> söylemiyorum. Hmm. Sürpriz finali hiç... ...hani aile karşılıklı dost olup... E, ...ondan sonra devam ediyorlar... yaşantılarını ama bir de final var. Hı -hı. E, onu söylemeyeyim. O da okurlara tamam. sürpriz olarak kalsın. E, Gaston... ...bir karışıklık hikayesi. E, Pearson yayıncılıktan çıktı... E, Kelly Di yazdığı kitabı Christian Robinson resimlemiş. Türkçesi de Melike Hende'ye ait. Bu arada Anna Kemp'in resimli kitapları da Pearson. Evet. iyi denk gelmiş. Evet. evet. Yine denk geldik. Evet. E, bu hafta bu kadar sanıyorum. Evet. Çok güzel kitaplar hakkında konuştuk. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Şeçin Çocuk Kitabı Hazırlayan ve Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya Kitap Dostu sizin okulu sundu